Savaş Risalesi 1400'e doğru Güneşin Mızrakların ucuna takılıp kaldığı Bir vakitte Diriliş erlerinin yüreklerinden Yayılan bir depremle Sarsılıyordu arzu Gerilmişti Altımızda altlarımız Fırlayıp kopacakmış gibi baldırlarından kasları ve tarıyordu bir projektör gibi bakışları üç tutayı. Yeni bir vakti eriyordu yürekler, yayılıyordu olmuştu o coştu, o haber. Bir gelen var, emin haberciden emin olana, ondan da sıddık olana ve sadık olanlara... Sohbete erip halkada duranlara yürekten yüreğe yol bulanlara bir gelen var. Bütün kıtalarda beklenmekte oran ayarlanmış kulaklar. İlk kim çobanlar duyuyorlar. Sonra ağaçlar, kurtlar, kuşlar. Çünkü onlar bilirler dinlemeyi. Onların elindedir toprağın nabzı İlk onlar sezerler yeni olanı, rüzgarlarla geleni, bulutlardan ineni. Bir dağın tepesinde yeni doğan bir ay gibi Veysel Karani, evreni kuşatan bir yay gibi açılmıştı kolları. Selman bir şehrin kapısında, bir kapının arkasında. Ey savaşmakla emrulanlar, yürekleri kevser suyuyla yıkananlar. Alaca bir şehir vaktinde ayrılırken yurtlarından yuvalarından, bahçe köşelerinde kapı önlerinde, sofalarda odalarda bir bir çıkıp gelen yolumuzu kesip duran anılar yatak odamızın penceresinden uyandığımızda ilk görülen o tepe o tepede o kayanın değişmeyen konumu güneşi bir muştu gibi her gün yenilen doğuran o dağ elveda Kadınlarımızın tipliklerinde sıralanan adanmışlık ve bağlılık yazıları elveda. Çocuklarımızın göğsümüze, yüzümüze, saçlarımıza sokulan alınları, titreyen dudakları, kaçamak bakışları, cennetten bir koku, ölümsüzlükten bir pay olarak çektiğimiz ciğerlerimize, inen yüreklerimize damla damla elveda. O ki meydanın ortasında durmuştu, elini kılıcının kabzasına koymuştu. Dedi savaşçı, ben gidiyorum, hicret ediyorum. Varsa ağlatmak isteyen anasını, dur koymak isteyen karısını ve istiyorsa çocukları yetim kalsın, arkamdan gelsin. Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu. Zaman devrini henüz tamamlıyordu. O konuştu. Ey ete etimden olan, bu dünyada ve öbür dünyada kardeşim olan, bu gece yatağımda sen yatacaksın, bana vekillik yapacaksın. Biz gidiyoruz, hicret ediyoruz, sen sonra geleceksin. Ama önce emanetleri sahiplerine vereceksin. Sonra o dağda maveranın kapısı olan bir mağara, Orada ikisi, o ve ikinin ikincisi. Son çöl. Çölde tepeler, çölde develer, çölde geceler ve çöle serpilen mucizeler. Medine'de bekleyenler var. Damların üstünde, yollarda çocuklar, kadınlar, elleri alınlarında, gözleri hukukta, delikanlılar, ihtiyarlar dediler. Veda tepeleri üstünden üzerimize ayın on dördü doğdu. Şükürler olsun şükürler olsun bize vacip oldu şükretmek şükürler olsun. Ben sıcak savaşlara girmedim daha. Kılıçların çeriğine su katmadı gözyaşlarım ama savaş için geldim. Bu bilinçle bilendim. Bildim bileli kendimi hep düşlerimde yaşadım Bedri. Kardeşin biri bir safta öbür safta diğeri bir yanda baba, oğul bir yanda. Ve toprak gibi güçlü bir ana, yedi erkek doğuran, yedisini birlikte bedre yollayan. Ey afra kadın, kalacak kadın, bu dünyada kadınlar er kişiler doğurdukça. Mutlaka bir sınav olacaktı. Çünkü sünnetullah'tı. Uhud'da savaş vardı. Bu savaş bir imtihandı. Gerçi her savaş bir imtihandı. Tüm yaşam bir imtihandı Ama Uhud imtihan içinde bir imtihandı O demişti Savunmak da Savaşlardan bir savaştır Savaşçılar demişti Bugün o gündür, Düşmanı cepheden vurmak Nasipse eğer Cennet kapılarına varmak Kerserle kanmak isteriz O dedi Mübarek olsun savaşınız Sabrederseniz eğer Sizindir zafer ...savaşçılar uçmaya varmış gibi... ...şehitlik umuduyla sarhoş gibi. Muaz dedi... ...eyvahlar olsun siz ne yaptınız? Hudayr dedi... ...onun reyine karşı reyde mi bulundunuz? Savaşçıların içinde bir tel titremişti... ...başlarını önlerine ediler... ...onun kapısına döndüler. O zırhını kuşanmıştı... Hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı. Öyleyse ey ümmet, ey kurtulmuş millet, kutlu olsun şuranız, kutlu olsun savaşınız. Feda olsun sana anam, babam, ak, ya saat. Ey o ok katan, ey hayata coşkunluk atan, kutlu olsun savaşın. Konuşan oydu, bu kılıcın hakkını kim verir? Nedir o kılıcın hakkı ya Resulallah? Düşmanın yüzünde parçalanmaktır. Öyleyse o iş bana haktır, dedi savaşçı. Kılıcı eline aldı, tortukları kabardı ve yürüdü meydana salına salına. Bu yürüyüşü sevmez Allah, dedi Resulullah. Ama bu hal müstesna, o gün için dek şehitlik şerbetini, savaşçı döne döne savaştı. Müşriklerin çarpılmış suratları, Altlarında talihsiz atları, çarparak şer'in ışıklı yalımına karalandılar, karşılandılar. Uhud'dan koşup gelen birkaç Müslüman, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, yeryüzü efendisini kaybetti, eyvahlar olsun. Sümeyra kadın ekmek yapıyordu, elleri sakindi, gözleri dalıp gidiyordu, sanki maverayı seyrediyordu. İçinde bir mahşer kaynıyordu, yüreğinde uhud dalgalanıyordu. Apansız sıçradı, çocukların göz nuru, gençlerin yürek aydınlığı, ihtiyarların dilde duası, gönülde umudu, evrenin efendisine ne olmuştu? Ona bir hal olmuştu? Sıçradı kalktı Sümeyra kadın, başörtüsü havada dalgalanıyordu, unlar toprağa saçıldı, küller hamura karıştı, Medine sokakları hızla kayıyordu, evler bir bir tükeniyordu, Sümeyra kadın bendinden boşanmıştı bağrını dövüyordu sonra Uhud göründü sonra müminlerden bir kalabalık gördü koştu yanlarına erişti Resulullah nerede? dediler ey Sümeyra başın sağ olsun bilmiyoruz Resulullah nerede? ama bu gömdüğümüz kardeşindir Allah katında şehittir Sümeyra dedi Allah rahimdir ona bu rütbe mübarek olsun ama ben Resulullah'ı soruyorum Sümeyra seyirtti, gitti gitti, yeniden bir topluluk gördü. Durmayıp sordu, Resulullah nerede? Dedi müminler, bilmiyoruz ama gömdüğümüz erkeğindir, muradına erendir, elbisesiyle gömülendir. Dedi Sümeyra, Hamd olsun, ona şehitlik kutlu olsun, ama bir haber verin, Resulullah nerede? Gördü onu, Hamdolsun, dostlarını gördü, hamdolsun, buluştular, görüştüler, bilinçtiler müminler, hamdolsun, yaratana hamdolsun, yaratıp imtihan edene, imtihandan geçirip zafere erdirene, bilinçleri bileyip sabırlar verene, rahman olana, rahim olana, muin olana, hamdolsun.